Evet. Şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de Kur'an okurken harflerin mahreçleriyle ilgili düşünülen aşırılık ve vesveseler. Bu hususta alimlerimizden daha önce bazı açıklamaları olmuştur. Burada onlardan bazılarını aktarmak istiyorum. Ebu Sareç İbnü'l Cevzi şöyle diyor: İblis gerçekten bazılarına Kur'an ile ilgili olarak vesveseler vermiştir. Onlardan birini görürsün ki namaza durduğunda Fatiha'yı rahatlıkla okuyamaz. Elhamdu, elhamdu diye tekrarlar durur. Böylece namazın adabıyla ilgili kanun ve kaidelerin dışına çıkar. Bazen de gayr-il magdubi aleyhim ayetini okurken dat harfini tam mahrecinden çıkaracağım diye büyük bir şiddet ve aşırılık gösterir. Ben bunlardan birinin bu halini Rab harfini iyi çıkaracağım derken ağzından bol miktarda tükürük çıkarıp salyalar saçtığını gördüm. Halbuki harfin yeterince çıkarıl çıkarılmış olması asıldır mübalağaya gerek yoktur. Fakat şeytan ne yapıp yapar mübalağayı telkin eder onun telkin ve vesvesesine kapılanlar da hem harfin hakikatinden uzaklaşmış hem de okunan kelamı anlamaya himmet etmek için büyük bir hedeften gaflet etmiş olur. Bütün bunlar ise şüphesiz aşırılık ve vesveseye kapılmaktır. Muhammed bin Kuteybe'de şöyle diyor kardeşlerim Önceleri Müslümanlar Kur'an'ı kendi lügatlarıyla okurdu sonraları Mısır ve Acem diyarlarından bir takım kimseler çıktı Kur'an kıraatında bazı zelle ve hatalara düştüler çünkü bunlar Kur'an lugatını bilmiyorlardı Hicaz ehlinin ve emsali Arapların kıraat şekillerine tam vakıf değillerdi suçmelerinin asıl sebebi budur ben onlardan dindarlığı ile tanınan birini bilmekteyim ki halk kendisine evliya gözüyle bakar Bugüne kadar onun kadar okuyuşu berbat olan birini görmedim. Onun kıraat şekilleri karışık ve çelişkilidir. Çünkü o bir harf hakkında tatbik ettiğini, onun misli diğer bir harf hakkında tatbik etmiyor, kıraat ile bir kaide koyuyor, sonra hiçbir sebep olmazsın kaidesine aykırı gidiyor. Evet, şaşılacak bir şeydir ki bazıları onun bu kıraat şekline iltifat ediyor, o şekilde okuyan imamlar bile vardır evet Abdurrahman bin El Mehdi bu tip kıraat okuyan imamın arkasında kıldığı namazın iade edileceği iştahatını yapmıştır birçok bu şekilde konuşanlar olmuştur ve Vesselam'ın kıraat hususundaki tatbikatını iyi bilen bir Müslümanın bu husustaki aşırılık ve vesveseleri iyi karşılamayacağında şüphe yoktur. Evet harflerin mahreçleri hakkında düşülen ifrat ve vesveseler dahi asla Peygamberimizin sünnetinden değildir. Vesvesecilerin delil olarak ileri sürdükleri hususların cevapları Kardeşlerim, vesveseciler kendilerini savunmak için bazı deliller ileri sürmektedirler. Onların kendilerini nasıl savunduklarını ve neleri delil olarak ileri sürdüklerini daha önce gördük. Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının sünneti ise onların hal ve gidişlerinin aksine olduğuna dair buraya kadar yeterli denecek kadar bilgi vermiş bulunuyoruz. Şimdi de Onların kendilerini savunmak için ileri sürdükleri hususlara bazı maddeler halinde cevap verelim. İbadetlerde ihtiyat olsun diye vesvese edinlere, edinenlere verilen cevaplar. Onlar diyorlar ki biz bunları sırf ihtiyat olsun diye yapıyoruz. Bizim buna cevabımız şöyle. Adına ihtiyat denmesi önemli değildir bunun sünnete uygun olup olmadığına bakmak zorunluluğu vardır bu ihtiyat denilen şey a.s.m'ın ve onun ashabının işine ve emrine uygunlu değil mi işte asıl düşünülecek cevabı aranılacak nokta burasıdır sünnette yeri olmayan bir şey için yeri vardır demek yalan ve iftira olmaz mı Böyle bir şeye ihtiyat deme tıpkı içki düşkünlerinin sarhoşluk veren şeyin adına şaraptan başka bir ad vermelerine benzer. Ribayı irtikap edenlerin riba yerine muameleyi, hileyi, şeriye demeleri de böyledir veya adını değiştirip nema adı altında yemeleridir. Aleykümselam ve Rahmetullah. Ali sallatü vesselam efendimiz açıkça lanetlendiği bir iş olan hulleyi nikah dedikleri gibi. Keza Ali sallatü vesselam efendimiz namazını tavukların yerden dana ayıkladığı gibi kılan biri için namazını iade etti. Çünkü sen namaz kılmadın buyurmuş. Namazını böyle kılan kimse namaz kılmıştır ama kılmamıştır. Çünkü yüce Allah onu kabul buyurmamıştır. Bunun için aleyhissalatü vesselam kendisine namazı kıl çünkü sen namaz kılmış değildin buyurarak onun namaz dediği şeyin namaz olmadığını haber vermiştir. Dinde aşırılık ve vesveseden ibaret olan bir şeye ihtiyat demekti, de işte bunun gibidir kardeşlerim. Bilmek lazımdır ki kişiye fayda verecek ve sevap kazandıracak olan ihtiyat sünnete uyma ve muhalefet etmekten kaçınma hususunda gösterilecek olan ihtiyattır yoksa bunun kendisinin ihtiyat adını verdiği şey değildir aksalde kişi adına ihtiyat dediği şu veya bu şeyle sünnetin dışına çıkmış asıl ihtiyatı terk etmiş olur da haberi bile olmaz yani sünnete muhalefet etmekte zerre kadar ihtiyat bulunmaz böylesi ihtiyatın hakikate çok uzaktır talak konusunda vesvesecilere verilen cevaba baktığımızda talak ile yemin eden kişinin durumunu da cevaplandıralım mesela kişi şu bademin içinde iki çekirdek vardır diyerek veya benzeri bir söz sarf ederek iyice bilmediği şüphe ettiği bir hususta talak ile yemin eder ve sonunda üzerine yemin ettiği şey onun dediği gibi çıkar bir defa bu meselede çokluğun hükmü yemininin bozulmaması şeklindedir. Üzerine yemin ettiği şeyin yemin ettiği gibi olup olmadığını anlaşılmadan meçhul olarak devam etmesi halinde de hüküm böyledir. Nikah kati ve yakin olarak sabittir. Şek ile zail olmaz. İmam Mali'nin dayandığı kaydıya gelince o yemin eden kişinin Hakikate uygun olarak yemin edip etmediğinde şüphe etmesiyle talakın vukuuna hükmettiği gibi talakın sayısında şüphe ettiği zaman veya hanımlarından hangisine talak verdiğinde tereddütte bulunduğu zaman talakın vukuyla ile hükmetmiştir. Evet, şek ve şüphe aslında var olan ve var olduğu kesin olarak bilinen şeyi izale edemez yakin ol ancak kendisi gibi veya kendisinden daha kuvvetli olan yakin ile zevale erer. evet vesvesecilere yemin konusunda verilen cevaplara bakacak olursak cevaplandırılması gereken hususlardan biri de onların bir kimse bir hususta yemin etse sesim iyi mi odurma var mı sonra hangi hususta yemin ettiğini unutsa, hakkında yemin edilen bütün hususlarda kefaret etmesi gerekir. Allah razı olsun. Demeleridir. Bu söz şazdır. Geçersiz bir sözdür. İmam-ı Mali'nin böyle bir sözü yoktur. Bunu ancak onun mezhebinden bazıları söylemiştir. Yani hangi hususta yemin ettiğini bilmeyen bir kimseye bunu kesin olarak bilinceye kadar bir şey lazım gelmez. Nitekim yemin eden bir kimse sonra ben yemin ettim mi etmedim mi diye şüphe etse kendisine bir şey lazım gelmediği gibi eğer denilse ki layık olan yemin kefaretinde bulunmasıdır. Çünkü bunun en küçük mertebesi budur. Bunun cevabında yeminin gereği çeşitlidir. Hakkında hiçbir şüphe götürmeyecek yeminde yok gibidir denilmiştir ona sadece yemin kefareti gerekir. Zaten o bütün yeminlerde sadece yemin kefaretiyle hüküm vermiştir. Abdestin bozulup bozulmadığından şüphe eden vesvesecilere verilen cevapta bu cevap abdestin bozulup bozulmadığı hakkında şüphe edenin ihtiyaten abdestini yenilemesinin vacip olduğu şeklinde verilen fetba ile ilgilidir ki bu fetva Hasan ve İbrahim'e nehaye aittir. İki rivayetten birine göre Malik'in fetvası da böyledir. Ve bu mesele fukaha arasında ihtilaf olmuştur. Burada ismi geçen zatlara göre abdesti bozup bozmadığından şüphe eden kimsenin ihtiyaten abdest alması vaciptir demişlerdir. Ama bunlar isabet etmemişlerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz karnında bir şeyi hisseder veya şüpheye düşerse abdestin bozuldu diyerek mescitten çıkmasın bir ses veya koku duyarsa o başkadır demiştir. Evet. Kıble hakkında şüphe eden vesvesecilere verilen cevaba bakacak olursak bu kıble hakkında şüpheye düşünmesi hakkında ehli ilmin bu hususta ittifak halinde olduğunu görüyoruz. Hepsi teharri araştırır ve iştahat eder. Zanlının galibe çaldığı tarafa dönüp namazı kılar der. Evet. Kıble'yi ararsın. Ne tarafa galip gelmişsen oraya doğru namazı kılarsın. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği meselelerdendir. Evet av eti hakkında şüphe eden vesvesecilere verilen cevapsa namazında şüpheye düşen kimsenin zimmetini namaz borcundan kesin olarak kurtarması için nasıl davranacağını bundan önceki cevaplarda gördük. Burada da av eti hakkında düşünülen şüpheden nasıl davranılacağı. avcı av hayvanının aldığı yara ile mi yoksa suda boğularak mı öldüğünden şüphe ederse ava saldığı öğretimli av hayvanlarıyla Başkalarının karıştığında av etinin haram olması gibi meseleler sünnet ile sabit olan meselelerdir. Çünkü aleyhissalatü vesselamın böyle emretmiş ve avcı avladığı hayvanın helal olmasının sebebi üzerinde şüpheye düştüyse hayvan etinin hükmünde ise asıl olan haramlılıktır. Şüphe üzerine helal olması kabul edilmemiştir. Fakat kendisinde asıl olan helal olmak üzere bunun hükmü farklıdır. Sırf şüphe sebebiyle bunlar haram olmaz. Mesela kişi ihtiyacına binaen su veya yiyecek satın almış ve bu durumu bilmediği bir giyecek almış. Satın aldığı su yiyecek ve giyecek hakkında aslından helallik olduğundan aslını ve halini bilmese de suyu içer, yiyeceği yer, elbiseyi giyer. Bu hususta şüphesi olsa da zarar vermez, o şüpheye iltifat edilmez. Çünkü bu gibi şeylerde asıl olan ibahadır mübahlıktır bir de helallik ve temizlik şartının bulunup bulunmadığının bilinmesinin fevkalade zor olduğu meseleler vardır ki işte zorluk sebebiyle bu gibi durumlarda da asıl olan helallıktır mesela size getirilen bir etin besmele ile kesilip kesilmediğini bilemiyorsanız besmele ile kesilmiş bile olsa kesim şartlarına tam uyulup uyulmadığında bilemiyorsanız işte bu hususta şüphe sebebiyle size getirilen bu et haram değildir. Çünkü bu gibi hususlarda bütün şüpheleri kaldırmak her zaman mümkün olmaz. Nitekim Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü bize bazen et getiriyorlar. Biz ise bunların kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Bu hususta ne buyurursunuz diye sormuş. ve sellem ise besmeleyi siz çekin ve onu yiyin buyurmuştur. Evet aleyhissalatü vesselam aslında üzerine besmele çekilmeyen hayvanın etinden yenilmesini yasakladığı halde besmele çekilmediği kesin olarak bilinemediği sadece şüphe edildiği zaman ise yenilmesini emretmiştir.